Allah'ın rızasının ahirette de en büyük payı olduğu vurgulandığına göre demek burada oluşturulan şey oraya öyle aksediyor. Yani var duanüminallahi ekberin tarlası burası. Tohumunu burada yaratıyor. O zürra da burada, o tohumu saçacak da burada, timar eden de burada. Esbab-ı adiye planında onlar burada yapılıyorsa orada doğru duan ekber oluyor. Ve Cenab-ı seslendirirken buyuruyor ki, ben sizden hoşnut oldum bundan sonra size gazaplanmayacağım. Demek ki orada artık bir gazap yok. Gazabın yurdu başka bir yer, alevlenip duruyor. Gayzından çatlayacak hale geliyor. Ama müminler için o söz konusu değil artık. Onlar onu atlatmış bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rızası insan onu bu dünyada kazanacak esasen fakat bu dünyada rıza adına bizim yaptığımız şeyler bizim küçüklüğümüze bağlı bu dünyanın ishabına bağlı biraz bizim takatımızla mevsuden mütenasip. zorlasak da onu teklifi mala yutak ölçüsünde gerilsek bile o mevzuda dünyanın darlığını aşamayız kendi darlığımızı da aşamayız fakat burada kendi darlığımıza bağlı, idrak darlığımıza bağlı, anlayış darlığımıza bağlı ama cihetin işte zirvesinde ele aldığımız bu meseleler öbür tarafta niyetimiz ve bizim azmimize göre farklı bir şekil alacak. Bu rızayı ilahi burada bal kaymak olsa bizim için ve bir balı kaymağı tattığımız zaman işte ne kadar bir tad alıyorsak burada dünyanın bizim hislerimizin ihsaslarımızın darlığı için o kadar tad almış olacağız bunda. Ahirette her şeyin tadı 1 milyon artıyorsa şayet o oraya gittiği zaman o hale inkılap edecek. Dünyada o şeylerin o hale inkılap etmesi mümkün değildir. Belki bazı mukarrebin, asfiyadan bazı kimseler, bazı ahvalde, bazı şartlar altında onu öyle duyabilirler. Yani aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben sizin Tıpkı cismani ve bedeni bir kısım şeylerden zevk aldığınız, bir kısım böyle müştehiyattan zevk aldığınız gibi ibadet-i tahttan öyle zevk alıyorum. Yani öyle inkişaf edebilir ama akrabın ı söylüyor bunu yani. Belki bazı başka peygamberler de söylüyor. Dur, belki vilayet çerçevesinde bazı evli Abdülkadir Geylani, Muhammed Baudun Akşibendi Hazretleri gibi, Şazeri gibi, Ahmet Bedevi Ahmet Şifay Hazretleri gibi kimseler, zaman gibi kimseler söyleyebilirler Bize göre şeyler değil Bizim babama göre şeyler değil bunlar Fakat rıza öyle bir derin bir şey O açıdan bir kere rıza adına Buradaki her hamle insan ortaya korken Görünürde hiçbir şey yok Bir tohumu toprağın bağrına atıyor gibi O mülazayla atmalı Bu bir tohum ama Fakat Allah isterse bu bir tohumdan Birkaç tane sürgün çıkarabilir Birkaç tane başak olabilir ve her başakta 10 tane, 15 tane tane olabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara Resulü içerisinde ifade buydukları gibi biri Allah 70 yapabilir. Bir zenginliği var ki onun 70 bin de yapabilir. Şimdi burada gücümüzün yettiği bu şeyleri yapacak. Sonra öbür tarafta onların takdim meselesine bakarken onun gücünün namütenayiliğine, ilminin etinin meşiyetinin namütenayiliğine, kereminin namütenayiliğine ve Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Rahman Rahim zikrediyor da sadece Besmele çerçevesinde 114 yerde diyor bunu 114 defa Er, -Rahman, er Rahim diyor Üstad'da ne kadar üzerinde duruyor o meselen Rahmaniyet ve Rahimiyetinin nam tenailiğine göre Allah Celle Celaluhu o meseleleri büyütecek orada yani insan rıza adına attığı her adımı bu mülazayla atması lazım bir tohum attım ben şimdi bu tohuma muzir bir şey uçurdum kaçırdım ben tohum kaldı orada Kuvve-i adına yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalıştım. Güneşle tohumun temasını sağladım. Bu aynı zamanda havayla da temasını sağladım. Suyla buluşturdum onları. Filan diyeceksin. Bunların hepsi küçük küçük şeyler. Bizim takatımız ölçüsünde şeyler. Fakat takatımız ölçüsünde ortaya konan bu şeyler, onun güç ve takatı tabir caizse La havle ve la kuvvete illa billahi'l-alil-azimin o mevzuda serveti, kinası, gücü ve kuvveti mülazeye anlarak yapılmalı. Bu şimdi dardan genişe çıkma gibi bir şeydir yani. Bu yönüyle zerrenin güneş olmasını arzu etme gibi bir şey. Her zaman kullanılan şey damlanın deli olmasını arzu etme gibi bir şey. Hiçender için her şey olmasını arzu etme gibi bir şey. Fani'nin bakı olmasını arzu etme gibi bir şeydir. Gözümüzde o rıza hissini çok büyütür bu yani. Hakikaten onun dışında neye talip olursak olalım boşa talip olmuşuz deriz kendi kendimize. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer mesele de Allah, Allahu Ekber diye günde beş defa ezanlarda tekrar ediyoruz. O Ekber kelimesi herhalde Arap dilindeki ifade ettiği mananın üstünde bir mana ifade ediyor. Çok büyük, ziyade büyük, ismi taftil bildiğiniz gibi. Öyle bir şey değil yani. Zannediyorum belki ona en yakın mana büyük Allah demek. Yani hasre bağlayarak o meseleyi. Yok onun dışında büyük yok. Büyük Allah demek gibi bir şey. Şimdi Allah Celle Celaluhu zat-ülüyetini tevcil ve tazim adına teşri buyurdu. O ezan günde beş defa onunla. O büyüklüğü ilanla kalplerimizde o büyüklüğe karşı bir duygu uyarıyoruz. E, küçüklüğümüzü idrak ediyoruz. Kapısına koşuyoruz. Şimdi ondan daha büyük kelimeler olsaydı Allah bizi da kendine çağırırdı. allah Ekber diyor. E allah Celle Celaluhu rızasına Ekber diyor. En büyük diyor o yani. Nedir o? En büyüğün ülufesidir. Utufetidir onun. En büyüğün en büyük utufetidir yani. Cenab-ı Hakk'ın cemali görülecek de o çok önemli bir şey. Üstadımız onun için diyor ki binlercesine mesudane cennet hayatı bir saatine mukabil gelmeyen rüyeti cemal işte oraya gidiyorsunuz diyor 20. mektupta. Şimdi eğer Rıdvan ondan daha büyük bir şeyse Allah sizinle görüşecek cemalini göreceksiniz bir de iltifat buyurup diyecek ki ben sizden hoşlandım. artık gazaplanmayacağım bu çok büyüktür ben bunu tasvir edemem. Şimdi de duyamıyorum duyabilseydim duygularımı ifade etme imkanım da olsaydı ifade etseydim bu açıdan ona böyle bakılmalı. Ve onun üstünde hiçbir şey görülmemeli. Pratik hayata gelince Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bizim yani. O bizden hoşnut olunca bizi cehenneme koymaz bir kere. O zaman bence her şeyin ona bağlı olduğu bir meseleye talip olma varken diğer mülahazalara niye takılacaksın ki yani? Yani sen asker olunca sana cephane vereceklerse, malzeme vereceklerse, urba vereceklerse, sen hayat güvenliği teminat altına alınacaksa şayet, savaşta nasıl savaşacağını stratejileri tamamen onlar tarafından senin önüne konacaksa, sen niye müteferrik bu meselelere teker teker talip olacaksın ki? Askerliğe talip ol, bu yani. Git bir kumandana teslim ol. Bu espriyi çok yerde işliyor Üstad Hazretleri, bildiğiniz gibi bir de meselenin bu yanı var yani Cenab-ı Hakk'a siz en büyük şeye talip olacaksınız Allah Celle Celaluhu o büyük şeye bağlı onun diğer şeylere işte çağrı olduğu ne kadar husus varsa hep kendi kendine gelecek onların hatırlayacağınız gibi Harun Reşit, Cafer arasındaki münasebette, hünkârım ben sizi istiyorum diyor, çünkü siz benim olunca size ait her şey benim olur diyor bu bir menkıbe içinde önemli bir mesajdır aslında Men kâne, kâne allahu lehu Kim Allah içinse Allah onun için olur. Allah bizim için olunca her şey bizim demektir kainatta. Zannediyorum varlığın, eşya ve hadiselerin, arzu semanın insana teshiri de bu manadadır yani. Herhalde işte bu şekilde Cenab-ı Hakk'a teveccüh edenlere hakiki manada müsahardır onlar. Hatta cennet de ona müsahardır. Bir diğer yanı da bu meselenin bir insan Allah'a karşı saygısı varsa, onun büyük gösterdiği bir şey varsa bence onun yanında bir insanın küçük şeyleri talep etmesi doğru değil. Hatta zannediyorum Sadi bin Ubaden'in oğluna duadaki ifratta yaptığı ikaz da biraz bu mülahazaya bağlı. Yani Allah'ım bana bir cennet ver. Sağ tarafında bir ırmak aksın, sol tarafında ağaçlar serpilsin, şöyle salansın çardakları şöyle olsun, kasırları şöyle olsun, köşkleri böyle olsun. Niçin sen Allah'ın ahirette mala eynun rahat ve la üzün semet ve la katar kalbi beşerle adeta namütenahileştirdiği o engin eltafı sübhanesini kendi dar anlayışına göre daraltıyorsun. Bırak nasıl verecekse versin sen ondan. Sen onun rızasını iste. Ve de ki Allah'ım ben cehenneme dayanamam. Cennetsiz de edemem çünkü senin cemalin görülecekse oradan görülecek senin rıdvanın eğer duyulacaksa orada duyulacaktır İşin doğrusu ben o yamaçlara ulaşmadan edemem ama şunu da sen biliyorsun ki ben kulluğumu da bunlara bağlamadım ne cennetin kuluyum ne cehennemin kuluyum ne de lezzetin kuluyum ben senin kulunum sen mabudu mutlak maksudu elalıtlak olduğundan dolayı ibadete müstahaksın ben de sana ibadet ediyorum o senin hakkın benim de vazifemdir Hak sahibi hakkını alıyor. Vazife sahibi de ne kadar yapıyorsa vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. el kadarı imkan. Şimdi bu saygının ifadelerinden bir tanesi Allah'ın rızasını talepte zat-ı üluhiyeti ilan etmedir yani. İlahi kelimetullah diyebilirsiniz. Bu ilahi kelimetullah meselesi Allah'ın kelimesini ila demektir. Has ve dar manada diyelim dar mana ama bütün manalardan daha geniş. Doğrudan doğruya zatı Üruhiyet'in duyurulmasıdır bu. İlahi kelamullah. En büyük hak Cenab-ı Hak hakikatidir yani. Ondan daha büyük hak yoktur. Onun duyurulması en önemli meseledir. Fakat biz ilahî kelamullah derken onun için Efendimizin duyurulmasını da. Amin ve melaketi ve küti ve li ve ve, bil kader, ve şerri min Hepsini kastederiz. Namaz, zekat, hac, oruç vesaire hepsini kastederiz. İslam'ın mahasin ahlak adını ortaya koyduğu şeylerin hepsini kastederiz orada. Allah'ın yeryüzünde nizam olarak vaz ettiği şey bunun ilasını isteme ve bu yolla Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olma meselesi yine bir yönüyle Allah'ın hoşnutluğu için Allah'ın hoşnutluğunu arama demektir. Allah el yevme din lekum dínekum ve etmem talikum ni'ameti ve radítu lekum islam edine demiyor mu? Ben İslam'dan hoşnutum. Öyleyse onun hoşnut olduğu şeyi ilah etmekle yine onun hoşnutluğuna talip olma demek oluyor. Bu açıdan meseleyi sadece ilahi Kelmetullah'a bağlamak lazım. Ama ilahi Kelmetullah burada herkese kabul ettirme meselesi niyette olsa bile gözetilse bile fakat bilmek lazım ki herkese kabul ettirmek şimdiye kadar kimseye müyesser olmamıştır. Eğer birine müyesser olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun güzi de ashabı kiramına meser olurdu. Fakat olmamış yani. Bize hedef göstermiş. Benim namım demiş Güneş'in doğup battı her yere ulaşacaktır demiş. Burada himmetin ahli tutulması gibi bir espri anlıyorum ben. Yani siz buna böyle niyet ederseniz yapacağınız planları buna göre yaparsanız yani kutuplara Antarktika kıtasına gideceksiniz Görünlanda gideceksiniz oralarda canlılar varsa insanlar varsa onları anlatacaksınız canlılara da İslam'ın adab ve erkanını göstereceksiniz hayvanata nasıl bakılıyormuş foklara nasıl bakılıyormuş onu göstereceksiniz farklı insan tipi ortaya koyacaksınız farklı insan tanıyacaklar o canlılar bile her tarafa gidecek şimdi himmetinizi böyle Ali tutacaksınız onları gerçekleştirmek bize ait olmadığından dolayı niçin ben böyle dar iktidarın, dar imkanların, dar iradem dar meşe göre plan yapacağım? Vaka planlar biraz insanın imkanlarına göre olmalı ama fakat niyetimi de alabildiğine geniş tutarım yani. Öyle bir tutarım ki o bana da gitsin, benim yedi sülaleme de gitsin. Hani maiz için Efendimiz'in buyurduğu gibi öyle bir tövbe etti ki adam marahçıya Müslüman bile yapsaydı kabul ederdi. Gami diyeri kadın için yaptığı tövbe bütün şu laveteyn arasında olan insanlara da herkesi artardı. Fazla gelirdi diyor. Yani şimdi meseleyi niyetle böyle büyütme, şişirme değil. Büyütme, çaplaştırma ki Allah Celle Celaluhu niyete göre insana muamele yapacak. Müminin niyetin amelinden hayırlı olduğunu görülüyor yani. Niyetle çünkü Büyük şeylere talip oluyorsun. Amele gelince amel biraz senin gücünün, imkanlarının, iktidarının darlığı içinde kalıyor. Fakat niyetle sen onu aşıyorsun. Niyetle sen Allah'ın gücüne, kuvvetine ulaşıyorsun. Böyle olunca siz o işin de büyüğüne talip olacaksınız. Evet Antarktika da var, buna Görünland da var, Alaska da var, bilmem nerelerde var falan diyeceksiniz. Her yere ulaşma azmi içinde bulunacaksınız ama olduğu kadar olacak. İnsanların kimisi inanacak kimisi de duyacak bu işi duyacaklar duyurma vazifesini yapacaksınız böylece diğerlerin ellerinde mazeretleri kalmayacak yani duydunuz, hakikatini duydunuz temsilcilerini gördünüz bu mesele şimdi siz peygamberane bir vazife yapıyorsunuz demektir orada onlar gittiler siz davayı nübüvvetin varisleri olarak onu temsil edeceksiniz Allah'ın muradı da budur, yine Allah'ın muradında Allah'ın uçurttuğuna talip oluyorsunuz Bazıları da belki dost olacaklar, taraftar olacaklar. Hoşgörü ve diyalogta hedeflenen şeylerden birisi de budur. Dost olacak, taraftar olacak. E bunlar bütün bütün İslam'a yabancı kalmadan daha iyi değil mi? Bazısı inanacak, bazı dost olacak, bazı taraftar olacak, bazı sempatizan olacak, muhib olacak ve böylece bir yönüyle dünyaya kendi boyanızı çalacaksınız. Dünya sizin mevcudiyetiniz de farklı bir insiba ulaşacak. Her yerde bir yönüyle belki sizden bahsedilecek şu hoşgörü ve diyaloğun meyveleri bahsettiniz bugün orada. Şimdi onun çok enginleştiğini, daha genişlediğini düşünün yani. Çin'den gelen heyetlerin, Hindistan'dan gelen heyetlerin, Bangladeş'ten gelen heyetlerin, Endonezya'dan gelen heyetlerin, kıta Avrupa'sından gelen heyetlerin, hep aynı hissiyata, aynı şeylere tercüman olduklarını düşünün. Bu bir kere sizin ülkenizde, sizin gibi olan ülkelerde müminlerin kuvve maneviyesini takviye eder. Bakın Üstad yerinde bir meseleyi neye bağlıyor? Yani diyor ki bu nurlar her yere ulaşmasa, herkes görmese, duymasa bile Hı. fakat iş istener ki bir yerde bir eser çıkmış, bunu okuyan insanlar inanıyor. kuvve maneviyeleri maneviyeler takviye edilmiş olur onları. Yeniden canlanırlar biz de yapalım derler bunu o örfaneye biz de bir katkıda bulunalım derler şimdi aynen bunun gibi yani bizim ülkemizin insanı Müslümandır Mısır halkı Müslümandır, Suriye halkı Müslümandır fakat sürekli öyle şüphe, tereddüt, küfür manipüle ediliyor ki bu insanlar bir yerde bir şüpheden bir tereddütten seriliyor başka bir yerde bir şüpheyle gulyabani gibi karşı karşıya kalıyorlar şimdi yahu dünya yeniden imana yöneliyor, dünya Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem dünya Kur'an diyor, Kur'an kitabı Münzel diyor biz nereye gidiyoruz yani bize demezler mi feyine terhebun şimdi bunlar çok önemli şeylerdir yani bir taraftan siz bir şey yapıyorsunuz, başkalarına bir şey anlatıyorsunuz, fakat aynı zamanda siz kendinizi besliyorsunuz bu açıdan da yine temelde benimsediğimiz bir disiplin var. O disipline geliyoruz. Besleyebilirseniz şayet beslenmiş olursunuz. Yaşatırsanız yaşamış olursunuz. Diri kalmak için diriltme yolunda olmak lazım. Tulumbanızı elinize alır, sağda solda yangınların üzerine yürürseniz kendinizi yangından korumuş olursunuz. Siz yanmazsınız o zaman. Bu açıdan bu da yine büyük şeye talip olma demektir. Yani niçin? El alem itfaiye sistemlerini harekete geçirsin, start versin, gelsin benim yangınımı söndürsün. Benden dahi itfaiyeci mi var? Ben kendi kendime seslenmeliyim. Tulum banal yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde mi? Dedi iffada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attın ey dost. Bilen davaz ile dersin deryada yangın var. Meseleyi böyle teferruatına inilerek bakılacak olursa aslında Allah'ın rızası deyip biz ilahi Kelimetullah yoluyla ona talip olurken bile yine Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu şeyleri o iskamette kullanarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile çalışıyoruz. Onun için yol o, yöntem o. Neci Fazıl tabiriyle konuşacak olursak gerisi angarya yerde süründüğün yeter ayağa kalk sakarya ayağa kalk İsyan değil. Ben de varım de. Allah'ın izniyle. Değil mi? Onun varlığının ziyasının gölgesiyim. O inkar edilmediğine göre o ziyanın gölgesini inkar edilmez. Allah'ın rızasına talibiz. İlahi Kelmetullah yolunda yolcularıyız manasına salikiz. Allah vuslatı erdirerek vasılım demeyi de lütfeylesin inşallah. Ben şahsen o hissin burada verilmesine taraftar olanlardan değilim. Onu orada duyursun. O başka burada yine tabiatımızın muhtezası cakaya açık tiplerimiz onu bile boncuğa, cenceye erişmiş çocuklar gibi sağda solda kullanmaya kalkar. Bence burada onu çarçur etmemek lazım. Evet, o lütuflarını orada versin bize. Orada caka yok. Çünkü orada doğrudan doğruya kudret tezahür ediyor. Her şeyin ondan olduğunu görüyorsun. Burada kendi hesabımıza kullanabiliriz. Kendi hesabımıza kullanınca o kıymetli şeyler dünyanın darlığında heba olur gider. Genişlik içinde verilebilecek şeyleri bence belli bir darlık içinde burada istemek doğru değildir. istemede bile bence doğru duralım, doğru isteyelim. Ustatı duymak istemem Halvar imamı dilveri gülver isterim Ruhları ahmer olmalı Fatih'i hayver isterim Yanında kamber olmalı Öyle anlaşılıyor ki Bizim esas Ufkumuzu yenilememiz lazım Ufkumuzu yeniden Bir kere daha belirlememiz lazım Küçük şeylerin arkasında Beyhude koşup yoruluyoruz Çektemizi tek bir noktaya Teksif edip Büyüğün talibi olmak lazım belki ali himmet olmanın manası budur tu himmet olmamalı büyük şeylere talip olmalı çünkü onları verecek zat her şeyi vermeye muktedirdir günde kaç defa vahdehu la şerike lehu'l mulk ve lehu'l hamd ve hu ala kulli şeyin kadir diyoruz o her şeye kadirdir ve yani bu dünyayı milyon milyon defa genişletir Bizim arzularımızı milyon milyon katıyla isaf buyurur. Bizi enbiya izamla beraber haşru eder Onlara duyurduğu aynı şeyleri duyurur. Ve bunları istemek mahsurlu da değildir. Olmayacak şey şudur yani. Allah'tan Allah'ım beni peygamber yaptı diye istenmez bu. Bitmiş o. ve bitmiş. Fakat Allah'ım beni peygamberani izamın ahlakıyla serfiraz kıl. Allah'ım. Efsafı aliyeli ile müttasıf kıl. Onlarda bulunan azimle beni azimli kıl demek bunlar bizim de hakkımızdır ve himmeti ali tutmanın ifadesidir. Allah'ın hazinelerinde vardır. Haddini bilmezlikte de değildir bunlar. Cenab-ı Hakk'ı tam bilsek müthiş bir şey yok. Az bilmek bile çok şey, çok şey yarar. Az bilmekle bile insan öbür tarafa Aydınlık içinde yürür. Az bilmekle bile zannediyorum berzaha aşar, mahşeri geçer. Fakat asıl tam bilmeye talip olma, Benliğimize mal edeceği şekilde öyle bir marifet ki. Neremize vursalar fışkıran kanımız onu yazmalı.